Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir emri ketem qavli ve halka uqdatam min lisani yafqahu qawli ve ufvidu emri ila Allah. İnne Allahı basîrum bil ibad. Sadaka Allahul azim. Fetih Suresi'nin 21. ayet-i kerimesindeyiz. Biliyorsunuz bizim bir elmallı tefsirini şöyle baştan sona Bölüm bölümde olsa bir süzme, sonuna kadar gelme e, hedefimiz vardı. İşte o hedefi gerçekleştirme sürecinde uzun bir zaman oldu buna biz başlayalı. Şu anda Fetih Suresindeyiz ve e, 21. Ayet-i Kerime'ye geldik. Birkaç gündür e, tekrar e, bir hızlı özet yapmaya çalıştık. Ve uhra tuhibbuneha. Dün neyden bahsetmiştik? Allah size daha bilmediğiniz nice nice ganimetler nasip edecek. Bir yakın ganimet var, Hayber'in fethi, bir de uzak ganimet var. Size bundan sonra efendim kafirler herhangi bir zarar veremeyecekler demiştik. O konunun devamı. Ve uhra, bu peşinden başka diğer bir ganimeti daha isabe buyurdu Cenab-ı Hak. Ve uhra tuhibbuneha. Evet. Lam takdiru aleyha. Henüz ona gücünüz yetmedi. Yani daha fazla daha başka ganimetler de bekliyor sizi ama henüz onu tam başarmadınız. Ona sıra gelmedi. Yani daha elinize geçmedi. Fakat kad ehata Allahu biha. Lakin Allah onu mutlak surette ihata ve istila buyurdu. Yani zaferinizi takdir etti ve kat'iyen rahat buyurdu. Müminler için bu ganimeti hıfz etmektedir ki bu da Havazin veya Faris ganaimidir. Havazin neresi arkadaşlar? Tayif, Tayif'ten elde edilecek Huneyn Savaşı'nın ganimetleri. Ee, faris de İran biliyorsunuz. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا 22. ayette Eğer o küfredenler yani Mekkeliler Hudeybiye'den önce hani Peygamberimiz ve sahabesi Umre için gittiğinde sizinle hemen kıtal etmiş olsalardı yani anlaşma yapmayıp hemen savaşa girişselerdi yani Mekkeliler musalaha yapmayıp size muharebe etselerdi لَوَلْ Edbara Muhakkak ki arkalarını dönüp kaçacaklardı. Hiç ondan da kuşkunuz olmasın. Çünkü Allah, bakın sebebi nereye bağlıyor arkadaşlar? Dikkat edin. Ee, cümleyi tekrar edelim. Eğer Mekkeliler sizinle anlaşma yapmayı kabul etmeyip de savaşa kalksalardı, o savaştan böyle gerisin geri dönüp kaçacaklardı. Yani yenileceklerdi. Niye? Çünkü siz çok savaşçısınız. Çünkü sizin çok silahlarınız var, çünkü siz çok iyi eğitimlisiniz. Değil mi? Yani insanın aklına bunlar geliyor. Bir savaşı nasıl yenersin? Diyor ki, çünkü Allah sizin beyatınızdan razı olmuş ve isabenizi takdir buyurmuştu. Yani o kalbinizdeki ölümüne kadar peygamberle birlikte olma azmi ve kararlılığı var ya, işte ona Cenab-ı Hak zafer takdir etti. O kalbinizdeki kararlılığa Cenab-ı Hak zafer takdir etmişti. Onun için kaçacaklardı. Tüm melâyci du neveli yemveler nasıra. Ondan sonra da kendilerini ne himaye edecek bir sahip, ne de öcülerini alacak bir yardımcı bulabileceklerdi. Bulamayacaklardı yani. Yani etraflarındaki desteklerini de kaybedeceklerdi. 23. ayet sünnet Allahilleti Kadı min qabil Allah'ın öteden beri geçe gelen sünneti adeti böyledir Yani onun peygamberlerinin galebe etmesi eski ümmetlerden beri cereyanede gelen bir adetidir. Acizane buraya elmalı beni görünce çok kızacak belki de ama yine de onların şeyine sığınalım, himmetine sığınalım, anlayışına sığınalım. Efendim buraya bir şey eklemek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın sünneti sadece peygamberlerinin kazanması değil. Çünkü bugün okuduğumuz bölümde İsrailoğullarının bazı peygamberleri öldürdüğünü Cenab-ı Hak söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın... Değişmeyecek olan sünneti arkadaşlar, azimli, kararlı, sağlam imanlı olanların kazanacak olmasıdır. Ama er ama geç. Bazı yani bazı muharebeleri kaybedebilir. Bazı karşılaşmalarda yenik düşebilir. Ama nihai olarak sonuçta galip gelecek olan kalbinde azim ve sebat olanlardır. Yani çocuklarımızda. İrade meselesine bakın arkadaşlar. Azimle ilgili bir çalışma okudum Batılılarda. Batılı biri yazmış. Şimdi hatırlamıyorum ismini. Askeri okullarda ve çok yüksek puanlarla girilen okullardaki öğrencileri inceliyor. Bunlar neyle başarılı oldular diye arkadaşlar. Zeka mı, işte çalışma tarzları mı nedir? Bu süreklilik arkadaşlar. Süreklilikle, yani sebatla başarılı oldular. Rahmetli babaannemi de bu vesileyle tekrar anayım. Çok küçük yaşlarımızdan itibaren bize hep şöyle derdi. Kızım, gayret gitmiş, mızrak gitmiş, gayret gitmiş, mızrak gitmiş, gayret mızrağa geçmiş. Yani fırlatılan mızrak, yani bir anlık coşku, arkadaşlar ne olur, biraz sonra söner. Bazı insanlar vardır böyle coşku vermeniz lazım onlara hep motivasyona ihtiyaçları vardır hayat boyu bu işte kendi içinden gelmediği için o azim sürdürülebilir değildir efendim ben acizane buraya peygamberlerin zaferine ilaveten cenab-ı Hakk'ın sünnetullahının güçlü iman Sabit kadem, ayakları sabit kadem olmak. Sahabenin öyle hikayeleri var ki, hala okumayan kalmışsa diye söyleyeyim. Hayatü sahabeyi okuyun arkadaşlar, Yusuf Kandehlevi'nin. Ben lise yıllarındayken okumuştum bunu, bu kitabı. Çok kolay okunan bir kitap. Sahabenin hayatını nasıl olduklarını anlatıyor. Mesela onlardan bir tanesi arkadaşlar, bir savaşta olur ya kaçarım diye diye olur ya yani panik anında kaçmaya kalkarım diye ayaklarını kuma gömerek savaşıyor. Yani bu tabii böyle yapın diye söylemiyorum. Ne kadar kararlı olduklarını. Üstelik de kendisi çok kuvvetli bir hafız, ashabu suffeden ve ona diyorlar ki bu kadar öne çıkma savaşta. Bak hafızlar birer birer gidiyor, sen ilim ehlisin, ilim insanısın, senin bilgine biz muhtacız falan. Diyor ki bu şeytanın kandırmasıdır diyor. Siz diyor beni diyor devamlı okuduğum kitapta bu kadar övülen şehadetten alık alık koymaya çalışıyorsunuz diyor. Ayaklarını kuma gömüyor, olur ya ikna ederler veya olur ya ben hani kanarım diye orada şehit olana kadar savaşıyor arkadaşlar. Yani bu kararlılık bu azimle e, mücadeleler savaşlar kazanılıyor. Velen tecideli sünnetillahi tebdila sen o Allah'ın sünnetinde bir tebdil bulamıyorsun. Değişmez. Sünnetullah, bakın sünnet kelimesi Cenab-ı Hak kendi e, yaratılışın düzenine koyduğu kanunlar için kullandı. Sünnetullah ifadesi, Cenab-ı Hakk'ın yaratılışın işleyişine koyduğu kanunlar. Bu işleyiş fizik tabiatta olduğu gibi metafizik dünyada da var, astronomide de var, psikolojide de var. Bazı temel kurallar var arkadaşlar. İşte onlardan biri de az medenin kazanacağıdır. Çok yetenekli olanın değil, çok zeki olanın değil, hayatımda... Arkadaşlar çok zeki, olağanüstü zeka testi yaptırmadım ama bilmem anlamam da ondan. Üç kişi tanıdım arkadaşlar. Tanıdığım insanlar için de şu anda aklıma gelen üç kişi var. Çok zeki gerçekten. Hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar. 24. ayeti i kerime arkadaşlar son olarak, e, yani son olarak dediğim o daha önce yaptığımız bölümü şimdi bitirmiş olacağız inşallah. E, ve huvellezi keffe eydiyehum ankum ve ed yekum anhum bi batni mekkete min ba'di an azfarakum alayhim Mekke Deresi'nde yani o Mekke Vadisi'nde size onların üzerine bir zafer verdikten sonra ellerinizi birbirinizden çekti. Artık da birbirinize hiç saldırmadınız. Yani bir barış dönemi oldu. Bu barış döneminin Müslümanların ne kadar lehine olduğunu daha önce size söylemiştim. Şimdi bu zafer nasıl oldu, nasıldı, nasıl anlaşılmalı? Bununla ilgili iki yorumu var. Diyor ki vela Müslümanların Hudeybiye'ye kadar varıp da orada ordu kurmaları bile bir zaferdi. Yani çünkü savaş halinde oldukları Mekke'nin dibine kadar geldiler. Saniyen Tirmizi ve gayrıları Hazreti Enes'ten rivayet etmişlerdir ki, 80 kişi sabah namazı vakti peygamberi katil kastıyla cebel Em tarafından peygamber ve ashabının üzerine inmişlerdi. Yani Mekkelilerden 80 kişi toplanmışlar. Peygamber hazır bu kadar, Muhammed bu kadar yakınımıza gelmişken öldürelim demişler. Efendim yakalandılar ve sonra da peygamber onları azad etti. Yani bu şekilde Cenab-ı Hak size bir zafer nasip etti diyor. Geldik efendim 25. ayete. Yani biz burada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. وَكَانَ bima بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا diye bitiyor 24. ayet. 25 Hocam Ne? Kişi Anlattım. Hiçbir şey olmadılar. Bir Hiçbir şey, şey olmadılar hayatta. Anlattım. <gülüyor> Hikayeleri bu kadar. Yani zeka yetmez demek istiyorum. Bir insan zeki diye ee, çok şey yapacak anlamına gelmiyor. Ona azim eklenmesi gerekiyor. Zekaya gayret ve azim eklenmesi gerekiyor. Onu anlattım. Yani hikaye çok kısa olunca siz bitmedi zannettiniz. Kısa. Hiçbir şey yapmadılar. Yarım kaldı zannettiniz. Yani çocuklarınız zeki diye hemen böyle yükselecekler tıkır tıkır sırf zekayla. Zannetmeyin arkadaşlar. Ee, 25. ayet Humulledine keferu onlar o kimselerdir ki küfür ettiler ve saddu kum anil haram ve sizi mescidi haramdan men ettiler ve hediye mekufen en ybluga ve yanınızda getirdiğiniz adanmış kurbanlıkları yani umreden sonra keseceğiniz kurbanlıkları da men ettiler onları da mahalline ulaştırmadılar. Binaneley, bunlar azap ve ukubete layık idiler. Bu, yani birisini ibadetten men etmenin, arkadaşlar Cenab-ı Hak katında azap sebebi olduğunu buna dair epeyce ayet-i kerime var. Tekrar hatırlatmış olalım bu vesileyle. E, bu hediyeler yani kurbanlıklar 70 kadar vardı. El çektiren sebebe gelince... Yani el çektiren de değil, neden? buna rağmen, yani bunlar böyle küfürbaz, küfür, yani küfürbazı biz yanlış anlıyoruz. Küfür ehli, ibadete engel olan, insanları mescidi harama sokmayan, kurbanlıkları yerine ulaştırmayan, böyle engel olan insanlar olmalarına rağmen, neden Cenab-ı Hak sizin onlara saldırmanızı da istemedi? Ona da izin vermedi, barışa sevk etti. Kalplerinize sekinet indirerek sizi barışa sevk etti. Neden? Burada çok büyük bir incelik var arkadaşlar. Velevla ricalun mu'minune ve nisaun mu'minatun. Eğer onların arasında bir takım iman etmiş erkekler ve iman etmiş kadınlar bulunmasaydı, yani Mekkelilerin içinde imanlarını gizleyen, Peygamberimiz ve sahabesi tarafından tanınmayan, hicret etme fırsatı bulamamış, gariban, çaresiz, Müslüman kadın ve erkekler var. Eğer onlar olmasaydı ki... Lem ta'lemuhum siz onları bilmiyorsunuz tanımıyorsunuz şahıslarını tanımıyorsunuz Enta uhum, fe tusibukum minhum ma'arre bi ilm ve bu sebeple de tanımadığınız için de bilmeyerek onları çiğneyip savaş sırasında yani bilmeyerek onları çiğneyip onlara bir zarar gelecek olmasaydı mümini mü, e, olmasaydı o zaman Cenab-ı Hak hani çünkü siz zaten galip galip geleceksiniz onlar zaten dönüp arkalarını kaçacaklar sizden. Allah o zaman belki sizin onlarla savaşmanıza bir yol açardı. Ama Allah niçin yapmadı bunu? Çünkü Mekke'de sizin tanımadığınız, tanımadığınız için de müşrik zannedeceğiniz, bundan dolayı da zarar verme ihtimaliniz olan, fırsat bulamamış, hicret imkanı bulamamış mümin kadınlar ve erkekler var. Dün okuduk arkadaşlar ayetleri, dün mü, önceki gün mü, işte artık geçtiğimiz günlerde. Müminin hata en katlinden dolayı kefaret ve diyet gibi bir mesuliyet veya dindaşı öldürmek gibi ayar nazarında şanınıza leke getirecek veya vicdan azabı verecek bir şematet yahut günah olmasaydı. Yani bu zarar ne? Üç şey sayıyor, dikkat ettiyseniz. Fark ettiniz mi üç şey saydığını? Yoksa ben söyleyince mi görüyorsunuz? Arkadaşlar çok iyi takip edin. Ee, diyeceksiniz ki oruçlu oruçlu hocam, uykusuzuz, bir cüz dinlemişiz, Efendim, nasıl bu kadar odaklanalım? Ama bunlar hep sizin iyiliğiniz için arkadaşlar. Beynimizi çok yönlü çalıştırmaya çalışıyoruz. Şimdi neymiş bu üç zarar? Arkadaşlar, bir defa bir mümine yanlışlıkla öldürmekten dolayı bir kefaret var, bir ödemeniz gereken bir tazminat cezası var. O cezayı ödemek zorunda kalırdınız. Bir defa böyle bir zarar. O cezayı da az bir şey zannetmeyin arkadaşlar, yüz deve çok büyük bir servet. Yani yanlış, mesela trafikte yanlışlıkla çarptınız karşı taraf Allah korusun kimseyi Allah yaşatmasın, dan bir ölüm oldu arkadaşlar, hatalıysanız siz, hata yani. olmuşsa kaza sizin hatanızla diyet ödemeniz gerekiyor. Bu diyet o kadar büyük ki miktarı 100 araba gibi düşünün yani, 100 araba parası gibi düşünün. O kadar büyük ki miktarı bir kişinin tek başına ödemesi çok zor olduğu için asabesi tarafından ödeniyor. Asabe ne? Bütün akrabayı, taallukatı birleşiyor ve iş yerindeki çalışma arkadaşları, yani diyelim kendi kurumundaki herkes birleşiyor ancak o şekilde ödeyebiliyor. Bir defa orada kaç tane mümin öldürürseniz o kadar diyet ödemeniz gerek. Birinci zarar bu. İkincisi, dindaşını öldürmek suretiyle ayar nazarında, yani başkaları, yabancılar, mümin olmayanlar nazarında şanınıza leke getirecek bir durum. Yani bunlar kendi adamlarını da öldürüyorlar. Bunlar herkesi öldürüyorlar. Var ya şimdi öyle arkadaşlar, şimdi siz bir sürü böyle şey duyuyorsunuz, aramızda da bu işi benden çok daha iyi bilenler var, Tuğba Hocam da buradadır belki. Ama artık ne yapacak, o da bana katlansın, katlanıyor nitekim. Şimdi arkadaşlar, bir sürü örgüt duyduk değil mi İslam dünyasında? Çeşit çeşit, ben bilmediğim için isimleri saymayayım. İşte en yakın IŞİD, Boko Haram, Şubu falan. Bunların hiç gayrimüslimlerle çarpıştığını duydunuz mu? Hep Müslümanları öldürürler bakın. Hep Müslüman. Yani bu kadar elinde silah olan, adamı olan, neredeyse devlet kurmuş olan bu kadar örgütler var. Bunlar niye e, İsrail'le savaşmıyorlar Müslümanların yanında yer alıp da? Bir düşünün yani. İşte bu insanın şanına leke getiren bir şey. insanın kendi dindaşını öldürmesi. Ve üçüncü olarak da vicdanlarınızda duyacağınız azap. Yani bir Müslümanı bilmeden de olsa öldürmekten dolayı vicdanlarınıza da duyacağınız azap olmasaydı, işte bu zararlar olmasaydı Allah onlarla savaşmanıza bir yol açardı. Çünkü onları siz yenecektiniz zaten ama işte bu var diyor. Zemahşeri şöyle diyor arkadaşlar. Onları bilmeyerek katlettiklerinde isabet edecek olan ma'arra yani zarar nedir? Der isen derim ki, Diyet ve kefaretin vücubu, söylediğimizi söylüyor. Yani kefaret, diyet ödeme zorunluluğu ve dindaşlarını farkı temyiz etmeyerek bize yaptıklarını yaptılar diye kafirlerin kötü sözleri, aynı şey. Ve bir de biraz taksir cereyan etmiş ise isim, yani isim ne? Günah arkadaşlar, ifim yani. Ee, bir hatanızla sizin de bir yanlışınız varsa o işte o o zaman da taşıyacağınız günah işte zarardır. Ancak diyetin vacip olması Daru İslam'da Yahut da ve inkâr nemin beynekum ve beynehum miitha. Nisa suresinde geçti bu arkadaşlar aranızda anlaşma olan bir topluluk topluluğun içinde yaşayan bir mümini öldürürseniz e, diyet. E, vacip olduğunu da unutmamak gerekir. Evet, e, lügatla, lügatla ilgili ve böyle kelimelerin kökenleri ve bununla ilgili ihtilaflarla ilgili detaylar var. Onları geçiyorum arkadaşlar. Tezeyyül, tezeyyül farku temyiz yani ayrılıp seçmek demektir. Yani lev geliyor eğer seçebilecek olsaydınız. Yani o mümin erkeklerle mümin kadınlar kafirlerin içinden ayrılıp da çekilebilseler. çiğnenmek sizin oradan ayrılıp sizin tarafa geçebilselerdi. Yahut kafirlerle müminler fark edilebilselerdi. Yani siz Mekke'ye girdiğinizde onları ayırt edebilecek olsaydınız görünüşlerinden. Efendim Ladde <gülüyor> binellediğine minhum. Yani, Onlardan yani Mekke ahalisi içinden küfredenleri elbette adaben elimen, elim bir azap ile biz tazip ederdik. Onları ya katlederdiniz ya esir ederdiniz diyor Cenab-ı Hak. Yani dikkat ettiniz değil mi arkadaşlar? Koskoca bakın İslam'ın geleceğiyle ilgili. Ee, Müslümanların ee, ibadetiyle ilgili ve 1500 kişinin peygamberin gördüğü bir rüya üzerine o rüyaya güvenerek yola çıkmış bu topluluğun amacına ulaşmasına engel oluyor Cenab-ı Hak. Niçin? Açıklıyor. Orada bulunan garip Müslümanlar zarar görmesin diye. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne kadar önemli. Yani hiçbir canlıya zarar vermemek, hiçbir Müslümana zarar vermemek, onun için bir Müslümana zarar vermek arkadaşlar, en küçüğü gıybettir. Bak, bir Müslümana zarar vermenin en alt kademesi gıybettir. İnşallah fetihten sonra hucuratı okuyacağız. Orada görürsünüz. Bir ölünün etini yemek gibidir Allah katında. Ölü bir insanın etini yemek neyse Allah katında gıybet etmeniz odur. Artık iftira, iftiranın cezası var arkadaşlar. Başka verilen zararlar, onların kısas cezası var, hırsızlık. Onun cezasını okuduk bugün ayet-i kerimede eli kesilir. Yani maddi manevi bir Müslümana asla ve kat'a, şerefine, Ailesine, çoluk çocuğuna zarar veremezsiniz. İmam Gazali açıklıyor de detaylarla. Diyor ki, çocuğun gıybeti de haramdır. Yani bir çocuğun gıybetini yapsan o da haramdır. Çünkü çocuğun gıybeti ana babasının gıybetidir aslında diyor. Yani işte terbiyesi eksik diye gıybet ediyorsun, yaramaz diye gıybet ediyorsun, çok hareketli diyorsun, bir şeyler diyorsun. Ana babası üzüleceği için bunları duyduğunda efendim dolayısıyla o da e, haramdır diyor. E, Elhasıl arkadaşlar e, Müslüm, e, bir Müslümana zarar vermemek üzere bir devlet politikası inşa edildiğini görüyoruz burada. Bir. İkincisi arkadaşlar diyelim ki siz hedefinize ulaşamadınız. Şimdi bunu kendinize uyarlayın ama lütfen. Bunu da ben yapamam sizin için. Yani bir hedefiniz var hayatta olmadı ulaşamadınız. Yani Müslümanlar Mekke'ye girip umre yapamadılar. Neyle döndüler oradan? Amaçlarına ulaşamadılar ama bir anlaşmayla döndüler. Arkadaşlar dün anlattım. O anlaşma Mekke'nin ve Hayber'in fethinin kapısını açtı. Yani Cenab-ı Hak katında arkadaşlar bizim başımıza gelebilecek iyilikler bir tane midir? Tek seçenek midir? Yani biri olmadığında battık mı? Bitti mi yani her şey? Allah'ın çok imkanları, çok seçenekleri var arkadaşlar. Onun için biri olmazsa biri olur. A planı olmazsa B planı, o olmazsa C planı. Sayısız yani. Allah Allah için plan sınırlanamadığına göre ondan bize gelecek olan hayır da sınırlanamaz. O yüzden bak üzülme diyor peygamberimiz. Olan için üzülme. Yap, birileri bir şeyler yapıyorlar, üzülme. Çünkü o olmazsa belki daha hayırlısı olacak. Belki Allah Teala seni kim bilir nelerden, nelerden... Koruyor. Böylece arkadaşlar 25. ayeti kelimeyi Kerime'yi okuyarak bugün e, eski kaldığımız yerden bir ayet ilerlemiş olduk. Bundan sonra biraz daha hızlı e, geçeriz inşallah. Ama hızlı olmak önemli değil, anlamak önemli. Garibanlar için savaş yapmadılar ya, hani bizim de hayatta şeride edinebilir, edinebilir miyiz ki biz garibanları gözetmemiz? Işte? Tabii kesinlikle gözetmemiz. Yani bir yol varsa gözetmemiz e, için o yolu kullanmamız gerekir. Tabii. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın sağ salim görüşürüz.